Süleymün, Üstüne Zahir Rahman Zahir, Elif, Yağmır, onlar hafî bu kadar derler Kur'an-ı Kerim'i, hadi sen suresinde böyle bize bir manasızmış bir görünen, her dille parça Kur'an-ı Kerim daha Yasin. Evet eli kıyamemi elini hesap diyecek gibi şeylere Kur'an kelimesi on dursu süresinde yani böyle başlar. Bunları bize manasızmış bir görünür ama bunlar Allah Allah'ı Allah'dan onun dersleri arasındaki ve onun vekiller olan veliler arasında bir şifre. Bunu onlar bilirler ve zamana göre manalandırırlar. Biz biz manamlar ama istislayatimiz yok. Onu veliler, Kur'an alemleri manalandırırlar. Yani, Muhtakie de biz hangi bir şeydir bu? Zamana göre değer, değer de kazanır aslında. Şimdi Hazreti bir bugün, güzel Hazreti Ayşe babasını bir anlamış. O manadan kasıydı bir yere, manadan demiş. Bir kır zaman senecik. Kısa bir zaman sonra tekrar Aymuray'a dönüş. Gene babasına sormuş, o da başka bir yere Baba, geçen defa anlattım, başka tülüşçü var, yarım demiş. Zamanla böyle manaydı, iş iş. Zaman. Bundan 300-500 sene evvel dünyaya, şimdi dünya değil mi? 300 sene evvel uçağı görsel adamlar, şeytan gö göze derlerdi. Bugün hepimiz uçağı bilmiyorsunuz. Hani her şey zamanla değerlendirildiği zaman da mana kazanır. Bu bu sure Mekki'dir. Tamamen baştan sona kadar Mekki'dir. 60 ayettir. Ayetler çok açık Türkçe. Yani e, bilimiye zaten çoğunu biliyorsunuz. Onun için bugün bunu bitirmek niyetindeyim. Allah kısmet edersin inşallah. Elif ve Amin. Rumlar mağrib oldu. Şimdi Rum bizim zannettiğimiz Yunanlar değil. Bugün dünyada Yunan milleti de yoktur. gibi kazanmıştır. <gülüyor> Delenleri Rumlar'ı bastı. Grek'tir. Grek hırsız demektir, haydut demektir. Yunanlar bu olası kelimeli sildirmeyi çok istediler. Milyarlar değerler dünya dincilerine. Fakat adamlar şerefli adamlar. Müllerde Fransızlar. Reddettiler. Kelimenin manası değişmez. Grek haydut demektir. Hırsız demektir. Yunanlar Hırsız biriyettir, bunu da bilir. Çünkü bunlar e, niye Rum değil? Burada anlatıyor da bir de şu var. Anadolu'ya Rumeli derler. Yani Rumlar okul birşey değil. Zaten Rumlar Anadolu'ya ne işleri vardı? Eskileri, etiler, bunlar. Bunlar Rum falan değiller. Sonra gelmişler, buraya Rum'u Rumeli demişler. Aslında Rumeli falan diyelir. E, e, Ano böyle, şu cümledeyiz ya. Asıl nevi ona göre. Nevi anketini rooming diyorlar. Yani room demek ki, tıpkı nevi ana, diğerler room room nevi ana diyorlar. Ama ona rooming diyorlar. bizim pirimizde room paran diye tensi takala ise bir sakıdı, böyle bir şeye inanmayın. Roma'lar, Bizanslarda bir Rum kelimesine şehir çıktılar, sahip miras mirasçı gibi onlara sahip çıktılar. Onlara, onlara kendileri Rum zanetti. Bunu bunu bir bu, e, bu Balkan'da geçtiğim gülreklere yani, falan Rum derler. Aslında onların e, Aralırdı bir, <gülüyor> bir alakası yoktur. Bizans'ta da, e, Bizans da Rumlar sahip çıktı kurulmuş bir Roma. Rum sahipçikler, sahip İstanbul bu şehirde Rum, Rum e, e, e, Albertaplar, mesela Konstantineliyde Konstantin'in şehri Konstantin aslında Rum falan da değildir. Ama Konstantin'in İstanbul'a Rum denildiği için mi? Ona da Konstantin şehri Rum denir. İstanbul'da Rum şehri dediler. Tabii ki İstanbul'da bir Rum şehri falan değildir. Biraz, Meraççılar biraz kaldı onun için Rum dediler. Şimdi burada açıkçası şey var. Merkezi burada şey değil ki oldu. Daha evvel hatırlayacaksınız, e, Hz. Peygamber'in bir seferinde e, Kizeye doğru bir sepel yaptığı bu arada Rumlarla yani Bizanslarla İranlılar savaştı, savaştılar. Hatta şu oldu biliyorsunuz, Rumlar gelip de Arabistan'da bir şehre gireceklerdi, o şehrini minafıtlarıyla, Araplarla birleşeceklerdi. Medine'ye yürüyeceklerdi, Medine'yi zaptedip, Hazreti Peygamber'e katletip, İslam'a son vereceklerdi. Fakat İranlılar Rumları muhalefettiler. Rumlar kaçıp gittiler. Sonra tekrar bir müharp oldu İslamlarla Rumlar galib ettilerdi. İslamlar galip geldi Rumlar kaçtı. Fakat daha sonra bir şeyden sonra, şimdi Rumlar ehli kitap, Hıristiyan ehli kitap, bu kitap, İncil el kitabı diyor. Her yerde el eh, el Fakat Parslar el kitabı diyor. Put, Peresker onların versiyon İserv düştüğünden de. Bu Peresiler İranlılar Romları yendiz ama Araplardaki kut peresler heyecanlandı. İranlılara dendi. İranlılara davet edip, edilip Isir Cembrastap dedi. Beraber bunu kutlayalım dediler. Fakat böyle bir şey münasebet olmadı. Hazreti Peygamber bir hadis verdi. Dedi ki, yeni bir savaş olacak Farslarla Rumlar arasında Rumlar savaşı kazanacak. Böyle bir şey söyledi Hazreti Peygamber. Ee, o savaş oldu ve Rumlar kazandı. Yani evli kitap diye şey e, Hristiyan Hristiyan Hristiyan ama onun da bir kitapları var, peygamberleri var. E, evli kitap. Bizi la ilahe illallah Muhammedin hüccetullah salat ve selamımız gibi la ilahe illallah insahe salavat ederiz. Allah peygamber dediniz. Vereceğiz. Dile salat. Hazreti peygamber biz aslında kasalcanı ehli kidem kasalcanı o zaman müjdeledi. Bu sure onun, onun üzerine nazil oldu. Sure ikinci ayet Rumlar mahrip oldu. Burada bir tarihi şey var. Merkezi İstanbul olan Şarkı Roma. Biliyorsunuz 395'le ayrıldı. Batı Roma, Doğu Roma. Doğu Roma, bu Merkez ki evli kitap idiler. Hristiyan. Müşrik, İranlılar onları malum etmişler, mağlup etmişler. Birkaç sene evvel. Buna Mekke müşrikleri sevilmişler. Ve Müslümanlara Müşrik, Farslar nasıl Romalara galibe çattılarsa biz de ehli kitap olan sizlere öyle galip geleceğiz diyekler Müslümanı tehdit ediyorlar demişlerdi. Bunun üzerine bu ayetler nazil oldu yani bunlar malip oldu diye diye bu ayet oldu yani. nazil oldu? Ebu Bekir istıttı ki Hazreti Ebu, Ebu Bekir, onlara şöyle demişti. Sevinmeyin. Vallahi Romalılar parslara bir dişinin sonra garip olacaklardı. Bu senin, 3 9 sayısı arasındaki bir abi. Bu senin, senin. Bu senin 3 yani bu 9 arasında ki zaman, bir tarih. Evet. Bakın çok oldu. Bir yer, yere bulmuştum. Üstüne çıkartayım? Çok yakışık. Vallahi evet. Romalılar Harsede Bdi senin. Bdi senininden sonra kaybolacaklardı. Bdi'sinin pues 3 ile 9 yıl arasındaki bir tarih. sene olarak da <gülüyor> <gülüyor> adında bir insan <gülüyor> <gülüyor> <şeyi> <diyor> ki <gülüyor> bunu teyit etti. İcalan da. Böyle bir şey olmaz dedi. Ve bu e, sözü de evet, tezev -te -te etmek istediği ayet bunun üç sene içinde tahakkuk etmemesi halinde yek yerine onar deve vermek üzere bahse düştüler. Birbirine bahsediyor. Bu, bu haysa üç sene içinde olmazsa birbirine onar, onar deve vermek ki Ama Burada üç seneye kadar demiyor, Üç sene ile dokuz sene arasındadır. Yani altı sene içerisinde bu Hazreti Ocak, Rumlarla, Farsla savaşacaklar, Rumlar galip gelecekler. Tarih bu. Hazreti Ebu Bekir Radya'nın bu kefriyetle, bu bahis tutmadan Resul-i Ekrem sallı aleyhi ve sellem Efendimiz'e söylüyor. Böyle bir şey var. Orada diyor ki Hz. Peygamber'e, ''Bu de senin üç ile dokuz yıl arasıdır.'' diyor. Yani üç yıla kadar değil, üç seneden sonra dokuz yıldan evlen. Dört, beş, altı, yı neyse orada olacak. Bunun üzerine Müşön Aleh, yani o hadi Bekir ile devirin miktarını yüz müteciyle do yıla çıkardı bu vadi ilahi yani Allah'ın vadiye bu iş 3 sene dokuz sene arasındaki tariha Allah kay tarih etmiş Bu da var vaad, Allah vadi bu Çünkü bu senin buraya yaz içinde ee, bu va ilahi takip ettiği zaman o de tokula biz de Hz. Kurulu Hicr Salla Aleyhisselam'ı aldığı hicra yüzünden Mekke dönüşünde ölmüş. Bu da Uhase olduğu zaman Uhud Harbi meydana geliyordu Ve bu vahşi vahşi orduya koyan ve e, Farslılar Rumları yendi bize sizi yeneceğiz diye adam Uhud Harbi'nde Peygamber Efendimiz öldürüyor. Bir tarih e, benzetmesi vardır. Bunu, Ebu sıkı, derecesinden alıp, jesula, e, bu ne? Evdeki sicirden olan dere o 100 deveyi alıp Yeso'la sallovlay Ebessiler efendimize götürdü. 100 deve vereceklerdi ya. deve bu durumla garip geldi ve Hazreti Ebubekir sözleşme üzerine 100 yüz deveyi aldı, götürdü Peygamber Efendimiz'e teslim etti. O da bunları tasatlık et. Tasatlık et, sadaka ver manasındadır. Sadaka, tasatlık denir. Hani duyarsınız bazı hocalardan öyle bir konuşulan. Altyazı bir parça bir şey aldı, çocuktan üzerinde şey, doğrusu bir fatiha oku. <gülüyor> yani parayı çocuk üzerinde doğrusu tasatlık et. Daha bağış yapmalar buyurdu. Bu Bu ayette Kur'an'ın bu mucizelerindendir. Ta harfler <gülüyor> olmadena da bildiriyor. Bu babla fazla bilgi edinmek isteyenlerin Emlaz Ham diyor ne istiyorsanızın e, hak dini Kur'an-ı Kerim'i çok muazzam bir, bir eseri vardır. Bu bu bu, bu eseri alın, <gülüyor> okuyun. Yalnız onu ben size çok sağ, çok sikimlekler çok böyleler de bazı şeyden Türkçeleştirirken değiştirildiğini söyler bana. Ben onun için pek almak yasakım olmadı. Yakın bir yerde yani o Romalların, Farsların en yakın olan Cezire'de. Cezire bugün Deney Anadolu toprakları arasında kalmış bir yer. Cezire. Yerde daha ziyade güneye Suriye, Irak topraktan yakın bir yer. Cezire'de iki ordu karşılaşıyorlar ve Rumlar Parslar'a Parslar'a İran'dan yeniyorlar. Kur'an-ı Kerim dediği çıktı. E, harp 3 sene ile 9 sene arasında oldu. Hz. Ebubekir Bakir kazandı. Aldı, deveyi peygamber efendimize götürdü. O peygamber efendim deveyi tasotluk et. Yani fakirlere fikirlere davet veriyordu. O, o diye verdi neyse. <gülüyor> Romalılar en yakın yer olan Cezire'de iki ordu burada karşılaşmışlardı. Birkaç yıl içinde <gülüyor> bakın ve halbuki onlar bu yeni yerin ardından gayet olacaklar. Onu sonra bir harp olacak İranlar tekrar galip edecekler. Birkaç yıl içinde, önde de sonda da Emir Allahındır. O gün Müslümanlar da ferahlanacak. Roma'lı galip oldukları gün Müslümanlar da bir bedirde muzakber olmuşlardı. Yani bunlar bir tesadüf değil o orada orada komanda girerler yeni olan. Müslümanlar da burada pek müşrikler gene tabii yani tesalit diye zamanlardanmış şeyle telisi yok. Bayram birden kapısı diyor. Allah'ın Allah'ın nusretle nusret Allah'ın verdiği kısmet, bereket, Allah'ın yardımı on yerim Allah'ın yardımı yine o kimi kimi dilerse ona yardım eder o gece gene gariptir müminler çok esilgeicidir Allah <gülüyor> o ne avzu ederse onu yapar bak burada bir şey var münabetler Kulların kendi arasında bir beşeri bir münasebetler vardır. Yani insanlar kendi arasında bir münasebetleri vardır insanların. Bir de kulların Allah ile olan münasebetleri vardır. Allah kendisiyle kulları arasındaki münasebetleri kendi tayin ediyor. Bir affediyor seni. Kimi Kimişi edeceksin? Yegerine galip ol. Affetti, tamam affetti. O ne bir şey yapacak hali mi? Ama kulu öyle yapmıyor. Kullar arasındaki münasebeti, e, şey olan kulu e, yani bir tecavüz olan kulu daima haksız çıkar diyor. O onun hakkını almadan onunla affettir. Git başta onu affet, onunla, affet, onunla affetle anlaş, ondan sonra bana gel diyor. O ona gitmeden bana gelme, affetme Allah, kullar arası minasebet, en küçük bir parçayı da affetmiyor, bağışlamıyor, git ondan almış. O gün orada kim var, git ona anlaş, bana gelme, bana bir şey bekleme. Bu Allah'ın vaadi, Allah vaadinden caymaz. dedi Allah'ın nüsretiyle o kime dilerse ona yardım eder. Allah kimi isterse ona yardım eder. Kimse de ona, sen niye buna yardım ettin, niye ona yardım etmedin Hayır. gene hakkımız Hayır. yok. Öyle. O, geriye gelene gariptir, her şeyde o haklıdır, o her şeye garip çıkar ve müminleri de çok esir verir. Bu Allah'ın vaadi, Allah vaadinden caymaz fakat insanların çoğu onun vaadini bilmezler. Allah'dan ne geleceğini bilemeyiz. Onlar bu dünya hayatında yalnız bir dış tarafı bilirler. Ahiretten ise onlar kafirlerin ta kendileridir. Yani Allah Hın afet bildiği insanlar, mümin olmayanlar, daha doğrusu mümin onlara, dünya hayatının sadece dış tarafını, maddi tarafını bilirler. Hiç dünyamızı bilmezler. Onlar ahiret varmış, Allah varmış, yokmuş, şuymuş bunu Hiç umurlarından biridir der. Onlar sadece dış hayatı bilirler. Çok kazalım, çok yerim, çok gezerim, gezerim, kazalım. Bunu bilirler. Halbuki işte bile iş dünyamız, ruh dünyamız vardı. Allah'la aramız, Allah'la aramızdaki bir münasebet vardı. Onlar kafirler bunu bilmezler. Burada Allah ne söylüyor? Allah'ın vaadi, Allah'ın vaadinden caymaz. dediğini yapar. Fakat insanların çoğu bunun vaadini bilmezler. Allah ne vaadini bilmezler. Onlar bu dünya hayatında yalnız bir dış tarafı bilirler, ahiretten ise onların gafirlerin ta Onlar ahiret hayatını bilmez. Yani bu dünyadan sonraki manevi hayatı onlar bilmezler. Umurlarında bile değildir zaten, ona da iman etmemişlerdir. Nefisleri hakkında olsun, iyiden iyiye düşünmediler. Şöyle, Kendilerinin yaratılışı, niye yaratıldık, niye dünyaya geldik bir gaye var. Yaratılışı yahut nefislerindeki hasıflar, yahut nefislerindeki muhtelif şun, hadisat meydana gelen hadiseler, hadiseler hakkında hiçbir bilgileri de yoktur. Bir defa Allah'ın insanları yaratılması bir gaye var. Allah durduğu yerde insanları niye yarattı? Bunu düşünmezler. Sadece bir kâinat doğmuş, Efendim, bu hayat meydana gelmiş, insanlar da bu hayat içerisinde meydana gelmiş. Onların bildikleri bu halde böyledir. Efendim, ama müminler böyle değil. Onlar, müminler insanın yaratışındaki bir gayeyi ararlar. İnsan ikini dik yaratıldı. Bunu, biz bunu araştırıyoruz, durdum yerde ben dünyaya nasıl geldim, benim ben, evveliyatım neydi, yoktan, yoktan var diyeyim, yoktan varmış olur mu? Olmaz, yoktan var diyeyim, halinde öyle değil, yoktan hiçbir şey var olmaz ve var olan yok olmaz, bizim fizikte ölüm kanun bu, halen yok. Nefesine hakkında olsun iyi değil, düşünmediler mi? Allah o gökleri, o yeri ve ikisi arasında bulunan her şeye hakkın ikamesine ve muayyen bir vaide, vaide bir zaman bir zaman sonra da inkılasına sebep olmaktan başka bir bilmede yaratmıştır. Hakikat insanların çoğu Rablerine kavuşmayı cidden inkar edicidirler. Şimdi bakın bu sure çok büyük. Nefisleri hakkında yani kendilerini yaratış hakkında, dünyaya neye geldik neye gidiyoruz falan hiçbir şeyi düşünme derim. Allah, Allah o gökleri ve yeri ve ikisinin arasında bulunan, Allah yeri yani dünyaya ve gökleri yerle gök arasında ne varsa her şeyi hakkın ikamesine Hakkı meydana gelmesi için ve muayyen bir vade, muayyen bir zaman sonra da İnkizar. İnkizar, bunu bir yanlış yazmışlar olabilir ama düzelttik. <gülüyor> orada. İngesat tamam olma, nihayet bulma, bitme sona erme. İngesat sebep olmaktan başka bir hikmete erer. Demek ki Allah kainatı yaratıyor bir belirli bir süre ama yani yani kainatın başı ve sonu var. <gülüyor> zamanın, yani zamanın başı ve sonu var. Ne de bizim de bir doğumuz var ve belli bir, bir, bir dünyada kalıyoruz. Ondan sonra öbür tarafa, geldiğimiz yere gidiyoruz. Bu, belli zaman, mahye bir vade ediliyor. Sebep olmaktan başlı bir hikmet de yaratmamıştır. Demek ki Allah bizi yaratıyor, bir müddet dünyada bırakıyor. Ondan sonra tekrar öbür tarafa, geldiğimiz yere intikal ediyoruz. Hakikat insanların çoğu Rablerine kavuşmayı cidden inkar edecekler. Böyle bir şey yok. Ölüm yani tekrar Allah'a tekrar gitme diye bir şey yok. Öldüğünüz zaman bir çukur atarlar. Orada çürür. Gidersin. İnsanların çoğunun şeyi bu. Ama durum o değil. Diyor ki, ölümden sonra tekrar dirileceklerine inanmazlar. Dünyada Ebedi kalacaklarını sanırlar. Dünya hayatı bile ebedidir. Ölecekten afnelbere gelmez. Öldükten sonra da tekrar dirileceklerine inanmazlar. Halbuki yani Allah öyle demiyor. Biz dünya gönderiyoruz. bir müddetine kalacaksınız. Bir imtihan mahalli. Yarattı bize bir sebeple yarattı. Dünyayı gelecekte bir program yarattı bu dünyaya gönderdi. Acaba kullarımı, programımı taktik etkiler mi etmediler mi? Mesele bu, Allah kendini kullarının aynasında görüyor, kullarının kalbinde görüyor Allah. Allah bunu taşta döktü, hayvanlara, bitkere teklif etti, hiç birisi kabul etmedi, insan kabul etti. O zaman Allah kendini insanın kalp aynasında görüyor, kendini görecek, Ayna aradı Allah, ayna insan yarattı. Bunu bir bir defa da, burada söyledik. Onlar yeryüzünde gezip de kendilerinin, evvelkilerin, akıbetinin bizi olduğuna bakmadılar mı? Sözler, <gülüyor> yeryüzünde yaratmış, şehirlerine batırmış. Gidin onları görün, bunlar benim birliğime iman etmediler. Kendi birliklerine gittiler. Ben de onları böyle cezalandırdım. Gidin onları görün. Siz de iman etmezseniz sizin de sonucunuzun sonucunuzun olacak mıdır? Gidin görün. Onlar yani şimdi bu da onları dedi ad semut, kavmi gibi kavimler kuvvetlice kuvvetlice kendilerinden daha hiç şiddet şiddetli yani o vatan kavimler bugün o günkü, yani bu Kur'an imzan in, edildiği tarihteki Mekke'den çok da okum, kuvvetliydi. O zamanki Mekke halkı sadece ticat yapıyordu, başka bir şey yapmıyordu. Halbuki daha önceki kavimler, o semut semud lut gibi toprağı ekmişler, kuvvetçe dedi o. Toprağı ekmişler, alt düz etmişler. Su aramak, madenleri çıkartmak, tohum vesaire etmek için altının üstüne getirmişler toprağını. Demek ki sanayileri var, ticaretleri var, ziraatleri var. Halbuki Mekke'de ziraat falan filan yok. Mekke tek geliri ticaret. Bir de harçta para, başka bir şey yok. Halinde öyle. Onu bunların... Mekke küpvarları, Mekke kafirleri bunları dedi, Mekke kafirleri iman ettiklerinden daha çok iman eylemişlerdi. Yani evvelki kafir dediğimiz insanlar, bu Kur'an inzal edildiği zamandaki Mekkelerden daha çok dünyalarını iman etmişler. Mekke'de sadece ticaret yapmışlar. Tabii ki onlar toplu etmişler biz meclisi, zilat yapmışlar, madencilik yapmışlar, ticaret yapmışlar, Yapmış oldu, yapmışlar, yapmışlar, <gülüyor> Peygamberleri onlara da nice açık hüccetler, hüccet delil, şahitler, senetler demektir. Getirmişlerdi demek, demek ki onlara Allah zulüm etmiyordu fakat kendilerine bizzat kendileri zumin ederim. İnsan insan